وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّالِحِينَ فَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَاءَةُ اللَّهِ عَلِيمًا صدق الله العظيم Abdullah ana Resuluna Nebiül Kerim ve نحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين Çok aziz, çok efektif muhterem Bugünkü dersimizde Allah ve Rasulü'nün sevgisi Allah ve Rasulne itaat şeriat ve sünnete tebaiyetin önemi üzerinde hasbuhal edeceğiz inşallah Muhtemel müslümanlar zaman zaman derslerimizde ifade ediyoruz dünyada bütün saadetlerin başı ve temeli Allah ve Resulüne itaattır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 Konya cemaati olarak böyle bir karanlıktan Allah'a sığmıyoruz, böyle bir isyandan Rabımız'a iltica ediyoruz ve Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretlerinden huzur ve sükun istiyoruz inşallah. <Gülüyor> Teala. müminler, dersimizin serrafasını tezgin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki, Estaizu وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصُدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُلَٰئِكَ رَف۪يقًا <gülüyor> Habibim, Muhammedim, şunu biliniz ve bütün insanlık ve beşeriyete iletiniz ki eğer bir kimse Allah ve Rasulüne itaat ederse, Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri, ve men yuhibbullahe ve rasulehu yahut ver rasule manasını vermiştir. Bir kimse Allah ve Rasulünü severse, burada itaattan murat diyor, Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri tefsirinde, bir kimse Allah ve Rasulünü severse, mutlerem Yani,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 وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْ اَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصُدِّق۪ينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Onlar, Allah'ın kendilerine inam ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar mahşerde. Konyalı cemaat diyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olanlar,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 ve sıddıkin sıddıklarla beraber ve şehitlerle beraber ve salihin salihlerle beraber ve hasuna ulaike bunlar ne güzel dosttur ne güzel yar ve verdir bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor Kur'an-ı Kerim Muhteremü Müslümanlar,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 hiçbir garazı olmadan ah, o askere gönderilen yavrularımızın topyekunu beş vakit namazında, orucunda Allah'ın sevgisiyle dolu evlatlar olsa idi muhterem ah, ya muhterem ya Müslümanlar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 demeyi beceremiyorlardı Konya'lılar ya. Başta dini malumatla bilgiyi bırakın... Birkaç çocuk babası kelimeyi tevhid nedir sorsanız bilmiyor. Kelimeyi şahadet nedir diye sorsanız bilmiyorlardı muhterem ümmetler. Muhterem üşkemam size ben 50 defa anlattım ama münasebet aldığı için bir defa daha anlatıyorum.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 yüz binler Pakistanlı bir meydanda toplanıyor biliyorsunuz Pakistanlılar bizim derliğine ve genişliğine kardeşimiz evet zıyaül hak zıyaül hak merhum büyük şehit Osmanlı'nın genel valisi olmayı yüz milyona başkan olmaya tercih ederim diyecek kadar asil kana sahib insan evet muhterem Müslümanlar Pakistanlılar toplanıyor, Muhammed Ali cinnahlar, büyük ağızlar, güzel güzel nutuklar okuyorlar. Sıra dev şair, büyük filosof, Muhammed İkbal'e geliyor. Esrar ve Rumuzunun arkasında muhterem Müslümanlar. Bu nutku var aynı zamanda. Fakat Ali Nihat Tarlan, gençler eğer isterlerse profesör, ordinalist profesör doktor Ali Nihat Tarlan Bey'in esrar ve rumuz tercümesi Aşağı yukarı bir 20-25 sene evvel falan tercüme edildi piyasaya verildi. Halen mevcut bu piyasada da bilmiyorum. Tercübeyi halinde naklediyor. Doktor Muhammed İkbal sararmış bir benizle, yaşlı bir gözle, biraz da boyunlu böyle eğmiş bir halde aciz kardeşlerim diyor. Şöyle kendimden geçmişim diyor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 Padişaha men beder gâhet penâh âverdem, der harimi hazretet ruhi siyah averdem, çar çiz âverdem, şahati der genci tünist, nistiyü aczü taksirü günah âverdem. Ya Rab! Baizli Basami'nin kabir taşı da böyle diyor. Ey padişahlar padişahı olan yüce Allah'ım! Harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak geldim. Harimi izzetine yüzü kara ve suçlu olarak, mahcup olarak geldim. Bârigâh-ı uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok Allah'ım diyor. Dikkat ediyor kusuma Müslümanlar? Bârigâh-ı meclî uluhiyetine dört şey getirdim ki bunlar senin hazinende yok diyor. Yok, aciz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 Mütefek kiram bir hali, bil emsi kütü mislek, gaden misli. İmam Hazım'ın kabir taşında da bu yazılmış, bu dörtlük yazılmış muhterem Müslümanlar. Ne diyor İmam Azam'ın kabir taşı ne diyor: Ya vakifem bir kabri, mütefek bir hali. Ey kabrimi ziyarete gelip de benim halimi düşünen mümin kardeşim.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 veca etmiş oldum İnşallahu Teala gençlerimize kıymayacağız tamam mı yaşadığı müddetle Nur gibi yaşayacak vefat ederken cephede öldüyse şehit olacak yatağında öldüyse cephe Arzuunda öldü mü Müslümanlar burada şunu da söylüyorum bakınız unutmayınız yatağında ölen bir kimse cephede şehit olsaydım, şehit olsaydım diye niyetle ölürse yatağında da hükmen şehit olarak ölüyor. <gülüyor> Cenab-ı Hak yatağında öldüğü halde mahşerde yine şehit muamelesi yapacak. <gülüyor> Hatta isterseniz buna birkaç cümle daha geç ay kalıyor ama birkaç cümle daha ilave edeyim. Camus de bir hadisi şerif var muhterem Müslümanlar. Camus sayırda bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz on zümre hukmen şehittir diyor. Bildiğimiz tabi ilahi, İslami şehitten sonra on kişi vardır ki hukmen şehittir. Mesela muhterem Müslümanlar, kazada, adresli, iman ve aşk erik kazada öldü mü hukmen şehittir. Mahcele şehit olarak var. Yani. İmanlı, imanlı, inançlı bir hanım doğum üzerine öldü mü Şehide olarak huzurullaha varacak. O anne, Cenab-ı şehit mertebesinde huzur ilahiye getirecek Rabbul Zülcelal'imiz. Baktiyardır. Asıl söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, hayatı emri bil maruf neyi anil münkerle geçen kimse yatağında ölse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Yani ömrünü ömrünü irşatla geçirmiş emri bil maruf neyi anil münkerle. Ey cemaat, Allah'a ve Resulüne inanınız. Kur'an'la ve sünnetle amel ediniz. sıratın müstakimde daim olunuz. İçki içmeyiniz, kumar oynamayınız, zina etmeyiniz, ailenizi açmayınız, kızınızı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 ve diyeceksiniz ki aa hocam o söylediklerinizin keşke hepsini yapsaymışız böyle diyeceksiniz aa hocam keşke o kürsiden söylediklerinizin hepsini yapsaymışız diyeceksiniz muhteremim kendime inanmıyorum muhteremim ben naçiz bir kardeşinizim nefse itimattan Allah'a sığınırım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 dersimizin serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimeye tekrar döndüm muhterem şunlar. yuta rasule bir kimse Allah'a itaat eder, Resul'üne de itaat ederse, Allah'ı sever, Resul'ünü de severse fe ulayke me'lidin inne Allahu alayhim minen nebiyyin ve's sadiqin salihin. Onlar mahşerde Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği nebi'lerle beraber konyallar mahşerde söz tutan ve Allah yolunda sırat-ı müstakimde yürüyenler peygamberlerle beraber sıddıklarla beraber şehitlerle beraber şehitlerle beraber deyince şunu tekrarlıyorum hukmet şehit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 Ya, nene hatun böyleydi. Hani Moskof'u tüfeğiyle kovan nene hatun var ya, İstiklal Harbi'nde top taşıyan kanının üzerine gelinlik gelinlik yorganını örten rutubet almasın mücahidin tüfeği ateş alsın diye. Üzerine gelinlik yorta, yorganını örten annemiz var ya, onlar böylelerdi muhterem üminler. Onlar böylelerdi. O birine sesleniyorum. Ben bu nenenin torunuyum. Bu annenin oğluyum. Evet. Ve inşallah Müslümanlarım ve inşaallah diyorum öyle günler yine yaşayacağız müminler. Öyle günler gene yaşayacağız inşaallah o teala. Onun için bir çeşmeye yazı istediler de muhterem müminler, ben o çeşmeye şunu yazım demiştim bir şairin eserinden. Gençlere sesleniyorum. Ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle incitme büyük ceddini Allah'ı seversen milyarla şehidin ebedi varisin sen diyor. Muhterem müminler benim evlatlarım, benim gençliğim milyarla şehidin varisi olarak dedelerini incitmeyecek inşallah Teala. Evet. Yüce Rabbim bizi şeriatı garra Ahmadiyenin Ahmediye'nin nurlu yolundan ayırma. Muhterem diniler, Allah ve Rasulünün emrine itaat, Rasul-i sünnetine ve yoluna tabiayet denince, iki hadisi şerifi bilhassa bugün aldım, mavzuğa, Peygamber Efendimiz'in ahlak ve sünneti mavzuuna yetişemesen bile, bu hadisleri okuyacağım size, bakınız. İmamu ı Birgivi tarikatı Muhammediyesinde, hadiminin şerhi berikayla beraber, o mübarek ve güçlü, kuvvetli eserde, Peygamber-i Zişan Efendimiz'den sahih hadis-i şerif muhterem Müslümanlar. Cenabı İrbazit Nisari'ye rivayet ediyor. İrbazit Nisari'ye. <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizimle beraber namaz kıldılar. Namaz kıldırdılar bize diyor. <gülüyor> <gülüyor> Salla bina Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem zate yevmin sımme akbel aleyna büvetihi Fale azna mevze belifa uyun ve kulub Peygamber Efendimiz namazdan sonra bize döndüler ay gibi ay gibi güneş gibi cemaliyle bize tebessüm ettiler sallallahu teala aleyhi ve sellem sonra bir mev'iza, bir sohbet bir nasihat irad ettiler ki diyor Gözler şarıl şarıl yaşlarla doldu. Kalplerde ürperti ve haşyet ve haşyet meydana geldi. Zerafet minel uyun ve mecdet minhel kulub. Faqala rajulun minna ya Resulullah bizden birisi kalktı diyor. Keenne hadihi mawidatun muveddin. Bu meviza sefere çıkacak ayrılacak bir kimsenin konuşması gibi oldu ya Resulullah. Madha ta'du ileyna? bize ne demek istiyorsunuz ya Resulallah Rabbimiz korusun yoksa ayrılık mı var diye öyle ürpererek çitlek sesiyle Resulullah'a böyle dedi sahabeden bir zah. Bu bir ayrılış konuşmasına benzedi ya Resulallah. Bize ne demek istiyorsunuz? Hani biz bazen Allah aşkına yahu nedir bu söyle ya böyle sordu hayretle Peygamber Efendimiz'e. <gülüyor> Peygamber Ezişhan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde son zamanlarına yakın olsa gerek ki Ashabına böyle buyurdular. Ben de size aynen naklediyorum. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Ben de size aynen naklediyorum. Usikum bitakvallahi ve sem'i ve ta'ati ve inkana abden habeşiyen Size ey ashabım ve ümmetim, şimdi ve benden sonra, kıyamet sabahına kadar takvayı Allah korkusunu, günah ve musiyetten sakınmayı tembih ediyorum. Ve başınıza gelen abdi Habeşi de olsa itaati vasiyet ediyorum diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Ve sem'i ve taati ve inkâne kana abdan habesiyan. Müslümanlar, şunlar: başınıza devlet reisi, hükümet başkanı, vali, amir efendiler başınıza gelen abdi Habeşi de olsa bir şartla eğer Allah'a itaat ediyorsa itaat ediniz vasiyetim bu. Allah'a itaat ediyorsa itaat ediniz başınıza gelenlere. Müslümanlar ya çünkü لَا تَاعَةَ لِمَحْلُوقٍ اِنْدَ مَاسِيَةِ الْقَالِقِ Eğer mahluk Allah'ın emrinin gayri emrilerse Allah'ın yolundan gayriyi gösterirse resul sünnetinden başka şeyler emreder, tavsiye ederse Allah'a ısyan ile kula itaat edilmez diyor Peygamberimiz (ş.a.v.). Kaideyi külliyedir muhterem Müslümanlar. Başımızda olanlara, başımızda olanlara bakacağız. Allah'a itaat ediyor ve Allah'ın emirlerine riayet ediyor emrettiği şey, yaptığı kanun ve nizam Allah'ın emri Resulullah'ın sünnetle yoluna uyuyorsa eğer başınızdaki abdi i hadeşi de olsa itaat ediniz bunu vasiyet ediyorum diyor Peygamber Efendimiz. E hocam bunun aksi olursa bunun aksi olursa başımıza gelen hayatın da yüzü kıbleye dönmemiş Hayatın da eli arşa açılmamış, hayatın da alnı secdeye gelmemiş, hayatında bir defa Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dememiş. Sonra da ya, seneler evveldi, bir inhisarlar genel müdürü, gazeteler ve radyolarda beyanatı vardı. Seneler evvel iktidara geldiğimizde 39 milyon litre içki imal ediyorduk, ediliyordu. Bunu 52 milyon litreye çıkardık. 84 milyon litre dayamızdır diyor. İnhisarlar Genel Müdürü. Ya evladını zehirleyen baba. Ya vay hain vay evladını zehirleyen baba muhteremimler. Şimdi korkmaya başladılar ya. Memleket nereye gidiyor? Ya muhteremimler. Geçen gün gazetelerde İstanbul Emniyeti bir evi bastılar. İhbar edilmiş. Kızlarımıza uyurt, uyuşturucu 8 10 12 yaşında memleketin evladı, yumurcakları kızları uyuşturucuyla sarhoş edip piyasada satıyorlarmış muhterem Müslümanlar. Emniyetçiler evi bastılar, evdeki yaşta olanlar herhalde evvelden haber almışlar, yoklar, dört tane küçücük çocuk çıkmış karşılarına evden. Diye gazete böyle aynen söyledi. radyo aynen bütün millete duyuruyor muhterem Müslümanlar. Ya. Yani Allahsız düzenin, Allahsız nizamın, Allah'a isyan eden bir sistemin yapacağı bu muhteremimizler ya. Bu belki senin komşunda dahi vardır da Müslüman haberin yok ya ya. Konyalılar şunu söylemek istiyorum devamlı bu gönlünüzde ve kafanızda, beyinizde akış yapsın, yankı yapsın inşallah yeni tabirle. İnsanlık insanlık için demek ki başka çıkar yok. Dönüş İslamadır, Dönüş İslamadır, Dönüş Kur'anadır, Dönüş Hazreti Muhammededir. Akif, Akif, Allah'a dayan, şaya sarıl, hükmüne ramol. ol. Sonradan böyle değiştirmiş. İlk yazışında hikmete ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkarıyor diyor muhtemelen Müslümanlar. Bir tek yol var. Arkası çıkan, hani Necip Fazıl'ın yol kavşaklarına dursam, ellerimi makas vahiy tutsam, ''Ey kalabalıklar dönünüz bu sokak çıkmaz sokak'' diye gırklatlarımı koparırcasına seslisen diyor ya Koca Üstad, Muhtemem gidilen yollar çıkmaz sokak ancak bir tek çıkarı var bunun aşk, iman, Kur'an ve Resulullah'ın sünneti Osmanlı, Selçuklu, ve yukarıya kadar ashab-ı kiramın yolu muhterem müminler yüce Rabbimiz bizi en doğrudan ayırma diye dua ediyoruz inşallah <gülüyor> <'a>. muhterem müslümanlar <gülüyor> peygamberi zişan efendimiz gözleri yaşartan gönüllere ürperti veren gönüllere ürperti veren o mevzasında şöyle devam ediyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakınız müslümanlar 1400 sene evvel fahri kainat o gözleri yaşatan konuşmasına böyle devam ediyor. Vasiyetinden sonra takvayı ve amirlere, büyüklere itaatı, Allah'a itaat eden amirlere itaati emrettikten vasiyet ettikten sonra böyle buyuruyor fe innehu men ya'işh minkum feseyereftilafen kesira sizden eğer benden sonra sizler Cenab-ı Hak ömür verir de dünyanın seyrini görürseniz Birçok tefrikalar, çekişmelere şahit olacaksınız. Ya Müslümanlar 1400 sene evvel Resulü Zikhan böyle buyuruyorlar. Fe inne hume ye'ish minkum Çok ihtilaflar, çekişmeler, tefrikalar. Sen şu partidensin, ben bu partiden. var yahu kuzum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 bulacaksın, 65 milyon, 1,5 milyar 50 baş, 55 İslam devleti orada birleşeceksiniz. Bitti, basalım. İşin evveli de, ahiri de, ortası da bu muhterem mümirler. 65 milyon Türkiye'mizde, sonra 1,5 milyar 55'e yakın İslam devleti 55, 57, her neyse muhterem evet, bir gaye etrafında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 ya. Hele bir defa, hele hele bir defa o İslam devletinde büyükler bir İslam demeye başlasın, ertesi gün sabah kanla barutla kalkıyorlar muhterem Müslümanlar. Kafir, Allah senin hakkından gelecek inşallah. Evet, doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Müslüman kardeşim, Konyalı, Alice Konyalı, koca şair böyle diyor, doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Senin evladıyım ve benim istiklal marşım bu. Tamam mı? İstiklal marşım bu. Doğacaktır bize vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Bütün veliler, Peygamber Efendimiz başla, sonunda bu dünyanın bir iyi gün var diyorlar Müslümanlar. O iyi günü hep beraber görelim, öyle ölelim inşallah. Hapishaneleri boş, zindanları boş. Kumarhaneleri boş, kerhaneleri boş, sokaklarından gül kokusu, hanımlarından ismet kokusu, erkeklerinden haya kokusu gelen bir cemiyet için varız inşallah. Rabbimiz Kerim buyursun. Görelim öyle öyledir Müslümanlar. Hep beraber dua ediyoruz değil mi? <Gülüyor> İnşallahutaala. <Gülüyor> i̇nşallah. Müminler, Peygamber Efendimiz o günden 1400 sene evvel bugünü aynen görüyor gönül gözüyle. Benden sonra ömrünüz olursa feshe kesira o yaşayan kimse çok acayip ihtilaflar görecektir. Aleyküm bi sünneti. Efendim, bakınız Müslümanlar tavsiye neymiş? Şimdi yani hiç teklifsiz konuşuyoruz değil mi muhterem emirler, İslam dairesi arasında. Yani hepinize ayrı ayrı sorsam Peygamberimiz inşa öfen tazetlerinin tavsiyesine uyuyor muyuz diye sorsam ne diyeceksiniz tabi hocam ya camideyiz elhamdülillahi Teala niye geldik buraya Niçin burada iki saat iki buçuk saat biz üstünde duruyoruz Rabbimiz cümlenizden razı olsun inşallah peygamber Efendimizin buyruğuna dinleyip uymak için buradayız inşallah Teala böyle olunca Peygamber Efendimiz aleyküm bi sünneti ve sünnetil kulefa Raşidi el Mehdiin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 şuradan en küçük yaştakini dahi kaldırsam, hadi evladım söyle bakayım, Peygamber Efendimiz ve Ebubekir Sıddık'ı seviyor musun? Tabii seviyorum hocam diyecek. He? Kimin yolunda olmayı, ölmeyi istiyorsun? Allah Resulü'nün yolunda, Ebubekir Sıddık Efendimiz'in yolunda ölmeyi istiyorum tabii diyecek. Değil mi muhterem Müslümanlar? Kulefayi Raşidin, Sıddık-ı Ekber, Faruk-u Azam, Osman-ı Zilnurayn, Ali-ül Murtaza, geliyor geliyor muhterem Müslümanlar Ömer İbni Abdülhaziz Ömer İbni Abdülaziz ve ondan sonra Emevi devri, Abbasi devri Kahire'ye, Mısır'a geçen hilafet sonra elli veli kudretinde Yavuz Sultan Selim'i Mısır'da görüyoruz muhterem Müslümanlar şaldırandan sonra çaldırandan sonra elli veli kudretinde Hacı ve Sade, üstadımın sözü bu benim sözüm değil sopuluk etme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 yüz yıllar, yüzlerce yıl böyle devam etmiş. Emanat-ı Mukaddes'in hücresinde hafızlar. 24 saat Kur'an okurlarmış Peygamber Efendimiz Hulefa-i şerefine. Son zamanda yine okutacağız filan diyorlardı. Rabbim nasip eder yine okulur inşallah muhterem Müslümanlar. Öyle i̇çeriye koymadılar. Bir zarar gelir Allah korusun bir suy kas olur diye. Böyle önünden camdan seyrettik. Sakalı şeriften tutunuz Peygamber Efendimizin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 Bedri Münir ayın 14'ü gibi insanlar hayatını Resulü Rızıyih'ın yoluna adamış sultanlar. Yani yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin yolunda nesî varsa, nesî varsa muhterem Ya ya. O Koca Fatih'in Koca Fatih'in muhterem 21 yaşındayken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 Ha hocam sen ne olsa hocasın yani. Günlük hadisattan pek haberin yok. Mevla, Mevla bu memlekette Ayasofya'yı cami yapacak milyonlar genç yetiştir belhamdulillah teala. Böyle bir falan bey, bir falan efendi falan değil. Ayasofya'yı cami yapıp alnını secdeye vurlayıp kıyamete kadar secdede kalmayı arzu eden milyonlar genç yetişiyor elhamdülillah teala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 Gay gayri bir maksat gülüyorsan beni kahret Allah'ım diyor ya, muhterem Müslümanlar sözümüz, sazımız, nefesimiz hayatımız, adımımız dakikamız kendisi için olacaktır inşallah-u Teala. Mevla Ayasofyalar gibi nice Ayasofyaların secdelerle, tekbirlerle afakı alemi dolduran Allahu Ekber sesleriyle yaşadığı günü Rabbimiz bize çok görmesin. Yakında göstersin inşallahü teala. Muhterem şemalar veyyakum bi muhtesatil umur ve iyakum bi muhtesatil umur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. benim ve o ihtilaf günlerinde, o tefrika günlerinde benim ve hulefai-râşidinim ashabım ve benim yolumdan gelen sultanların yoluna tabi olunuz, sonradan gelen şeylere uyumakta katkıyetle dikkatli olun. Zira her sonradan eklenen, ilave edilen şey bitattir. Ve her bitat zalalettir. Ve her zalalet ateştedir, cehennemdedir buyuruyor Bayanmar Efendimiz kodafımızları. Onun için, onun için koca İkbal, dev şair,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 Adamın aklı kaçacak neredeyse, eyvah inkılatlar, ilkeler, ülküler gidiyor diye. Ya bir yere gitmiş kudum ya. Sen akıllı olduktan sonra, Allah yolunda olduktan sonra her şey yerli yerince inşallah o teala. Muhterem Müslümanlar, cuma saati bakınız müminler. Allah'ınızın aşkına Müslümanlar. Hepiniz müminsiniz, onun için rahatça söylüyorum. Müslüman, %98'i Müslüman olan şu memlekette,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 sahabenin yolu kulefayı Raşidinin yolu gerçek müminlerin yolu Osmanlı dedemizin yolu ve hekede ve hekede Ya Rabbi nurla dolu bu yoldan bizi ayırma diye dua ediyor. Son sözü de söylüyorum muhterem Müslümanlar. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz rızkınız darsa hac edin, ömre yapın diyor. Şöyle mantıken bu devrin küfürlü kafasına bakacak olsanız dalmayın Müslümanlar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 görmedim Müslümanlar. Arşın sahibi hani Bilal-i Habeşi hurmaları böyle yığmış da kesiyorum mevzun efendim. bilal Habeşi böyle hurmaları yığmış Peygamber Efendimiz ya Bilal ne hayrola falan. Ya da şunu zekata ayırdım, şunu satacağım şunu da çocukların özgü, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. en ya Bilal ve la min zil arşı iklale. Ver ya Bilal, ver Allah yolunda. Arşın sahibi seni perişan bırakmaz diyor. Arşın sahibi seni daraltmaz, yoksul bırakmaz diyor. Hele Allah yolunda verenler. Müjdeliyoruz, bire 10, bire 700. İnnallaha yarşukum yaşa o bir gayri hesap fehvasınca. Bire hesapsız, kompütürleri çatlatıncaya kadar verecektir inşallah. Salü aleyküm Resulü'n Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i tayyibeyi mücîbi mübarekesiyle gülerek çene kap olmak nasibi mukadder ile. Hakkı hak bilip hakka itibak, batılı bir batıl bilip batıldan iştenabe ile yani salihine ilhak ile. Şeriatı, ahmediye-i muhammediye Muhammediyeyi, Musafaviye temasuk ve itibalarımızı yevmen fev mahmuzda dileyerek cümlemize ve arz üzerinde bütün inanmış insanlara, Müslüman kardeşlerimize cennet nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyesi ile itifat ve ikram ile Subhan Rabbi rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi alemin alaminel fatih